bak etmişler diyor ki Allah rahmet etsin bir şahı dese ki hayır niçin tirat haram olsun ve kakı da Allah'ın haram kolddığını helal ederse diyor bu kişi diyor kafir olur diyor Ben de her değil Meluat kadınların ve erkeklerin bir arada oturmalar ve karışmaları haram değildir diye itikad ediyorsa ve Müslümanlara karşı din adamlarına da karşı geliyorsa, ve özellikle layıklar, liberalistler şunlar bunlar yani gazetelerde, şu devgilerde yazarak Müslümanların aleyhinde, alimlerin aleyhinde devamlı konuşan insanlar, bunun için bunları konuşuyorlar? Adam diyor ki hangi çağda yaşıyorsunuz diyor. Ne demek ya? Kadın erkek hürriyeti var arkadaş ya. Kadın hürriyeti var yani hiç mi kandı Yani niçin erkekler birbirlerine oturuyor? Niçin bunlar olmasın? Ne olacak yani? Erkekler kadınlar bir arada olsa ne olacak? Akrabalar bir arada bir münasebette bir münasebet esnasında karışık kotursalar Amca oğlu amca kızına, amca kızı amca oğluna amca oğluna alsın, amca kızına alsın. Peki. Genelde amca oğulları amca kızları birbirleriyle evleniyorlar. Hadi amca oğlu, amca kızı bir arada birbirleriyle görüştüler. O ondan hoşladı bu bundan hoşlandı. Babadan istediler, vermediler. Kaçırıyor ve götürüyor. Ondan sonra zinayı yapıyor. Belli birkaç gün sonra ve kaç ay sonra barışıyorlar ve zinadan hamile oluyor. Ne oluyor? Ha. Sevabı nedir? İşte bu mahzurattır. Ve diyor ki: Kim bu mahzuratı helallaştırırsa diyor ve ibahate iba intiza'r rijal bin nisva'n Kadınların ve erkeklerin bir arada oturmalarını ve is görmeyen diyor. Fakat kafara diyor. Böyle bir kişi itikad ederse diyor kafir olur. Ama biz yine kaideyi bozmamak için ne diyoruz? Üstatlarımızdan aldığımız kanaate göre geçmiş halimlerimizden de okuduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla diyorlar ki Alimler eğer bu kişi böyle bir inancı varsa, böyle bir itikadi varsa, gerçekten de cahilse ve yok da tevili varsa, hücceti oluşturmadan bu kişiyi, muayyen bir kişiyi tekfir etmek caiz değildir. Ama genel konuşursa kim dese ki alkollu, içki haramdır, kafirdir. Bu sözü söylemekte bir veis yok. Ama diyor ki işte Hasan oğlu Hüseyin diyor ki içki helaldir, haram değildir. O zaman kadi'je ve davetči'je düşen göre değil, o kişiyi hemen sen kafirsin dememesi. Bakacak, bu adamın şüphesi nedir? Tevil mi yapıyor? Hata mı ediyor? Cahil midir? Mukallit midir? Nedir? bu? Ne yapacak? Bununla oturacaklar ve güzel bir şekilde, güzel bir uslupla, delillerle hücceti oluşturacaklar. Hücceti oluşturduktan sonra, yine ısrar ederse, ondan sonra bu adamın o toplumda tehlikeli bir kişi olduğunu ne yapacaklar? İlan edecekler. Ve büyük alimler gerekirse onun küfrünü ilan edecekler. Çünkü bu adam saratan gibidir. Kimle oturursa aynı zihniyeti dikte edecek. Öyle değil mi? Kendi fikrini oraya buraya devamlı anlatmaya çalışacak. Evet. Ve şimdi dikkat ediyorsanız bazı kadınlar bazı okullarda bazı yerlerde bazı cemiyetlerde şu anda masonlar geçmişte Türkiye'de kurdukları mason locaları kurdukları gibi ve çalıştıkları gibi şu anda üstünde Arabistan'a aynı çalışmayı yapıyorlar. Cemiyetler kuruyorlar, şirketler kuruyorlar ve kadınları orada ve devamlı bu tür şeyler güzelleştiriliyor. Bakıyorsunuz ki çıkıyor bir kadın, filan yerde açık saçık bir şekilde, tamam mı? Diğer kız arkadaşlarının örnek olmak şartıyla. Ondan sonra o açıyor, o açıyor, bu açıyor derken bu şekilde çoğalıyor. Sorular anlıyor. Bitti mi usta? Ya, Sorular da anlıyor. Tabii. Vakit bittiği için burada dersimize son veriyoruz. İktidar daha uzun sürer hocam? Efendim? İktidar daha uzun sürer mi? Tabi daha çağdaş alimlerin delilleri Bunu biz bütün yani bak asırlarca olan delilleri şey yaptık. İnşallah çağdaş alimler de kaldı. Onları da zikredeceğiz. Ondan sonra onlar bitirdikten sonra böylece bu konu detaylı bir şekilde anlatılmış olacak Allah'ın izniyle. Rabim, da je že li je ujemr, da je v bu dersimize devam edeceğiz. resnici v resnici v resnici v resnici v resnici v resnici v